Çıkkasıydı. Kainat bugün 4 Haziran Salı Yıl 2013, ay 6, gün 155, Hızır 30 1434, Hicri Recep 25, 1429, Rumi Mayıs 22 İbni Sina'nın doğumu 980, 1037'de ölmüştür Kuzey rüzgarları başlar Fırtına Günün sözü Davranışların en iyisi iyi niyetten doğandır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 devamı yer. Yemek listesi gün 155. İzmir köfte, kabak kızartması, mayonezli salata ve meyve. Büyük, Büyük saatli saatler. marif takvimi. Gracias <gülüyor> a Perfekte Distingo, o negra del blanco, y en el alto cielo, su fondo estrellado, y en las multitudes al hombre que yo amo. Gracias, Gracias a la vida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 Kez, açık Radyo Burası 94.9 açıkradyo.com Ve Açık Gazete Programı başladı haftanın açık, ikinci Açık Gazetesini yapıyoruz Ve Ömer Madra Can Tombil ve Mert Öztekin'den oluşan ekiple birliktesiniz Günaydın. Günaydın Evet çok hareketli dünyada ve özellikle de Türkiye'de son derece hareketli günler geçerken süre içinde haberleri e, özetlemek ve arada da yorumları yapabilmek için hızlı hareket etmemiz lazım. Ee, şimdi tarihte bugün neler olduğuna bakacak olursak 1935'te bugün Kanadalı e, Kanada işçiler Vancouver'da British Columbia'da bir büyük greve gitmişler. 1979'da da Meksika Körfezi'nde büyük bir patlama meydana gelmiş olduğunu söyleyelim. 2012'de de el Ubeir katliamı Hamada Suriye'de 78 kişinin öldürülmesiyle sonuçlanmış. Bunu da belirtelim. Şimdi günün dünyadaki haberlerine bakacak olursak. ...Türkiye'de devam ediyor bütün hızıyla Gezi Parkı olayları diyebiliriz. İlk ölüm haberi geldi maalesef. Gösterilerde 22 yaşındaki bir genç hayatını yitirdi. Ve bunlarla ilgili Gezi Parkı olaylarında ilk ölümün gerçekleşmesi... ...bir hocanın öğrencisiyle birlikte... Hem hocanın hem öğrencisinin gözlerini kaybetmesi olayları da yaşandı. Gezi Parkı'nda akşam iki göstericinin yaralandığı haberi vardı. İzmir'de eli sopalı insanların arandığı haberi var. Valinin haberi olmadığını söylüyor. Vali bundan haberi olmadığını söylüyor. Cumhurbaşkanı Abdullah Gülden Gezi Parkı protestosuyla başlayıp tüm yurda yayılan olaylarla ilgili bir yeni çağrı var Sağduyu çağrısı gelmiş. Evet aynı zamanda demokrasi sadece seçim değildir mesaj alınmıştır şeklinde bir açıklaması da vardı Cumhurbaşkanı Abdullah Gülün mesaj alınmıştırı başka türden anladığını belirten de başbakan var aslında o habere de bakacağız çok çeşitli açıklamalar var bunları da söyleyeceğiz yani Taksim Dayanışması'nın taleplerine açıkladığını dün akşam Gezi Parkı'nda basın açıklaması yaptı ve acil taleplerini dile getirdi gaz bombasının kullanılmasının yasaklanmasını Gezi Parkı'nın park olarak kalmasını gözaltına alınan insanların derhal serbest bırakılmasını haklarında hiçbir soruşturma açılmamasını ve Taksim başta olmak üzere Türkiye'deki tüm meydanlarda kamusal alanlarda toplantı ve eylem yasaklarına son verilmesini istediler sokakta birleştik sokakta kazanacağız Gezi Parkı'na eme emeğimize yaşamımıza doğamıza dokundurmayacağız diyorlar sanatçılar da ortak bir açıklama yaparak Gezi direnişi, medyadaki gezi direnişine ilişkin sessizliği sansür diyorlar, eleştiriyorlar ve tarafsız yayın talep ediyorlar. Türkiye İnsan Hakları Vakfı'ndan bir açıklama var. Binin üzerinde insanın işkence ve kötü muameleye maruz kaldığını söylüyorlar. Kamu Emekçileri Sendikası, Sendikaları Konfederasyonu, bütün ülkede iş yerlerinde grev başlatıyor Devrimci işçi sendikaları Konfederasyonu diskte İhtar eylemleri yapacağını Açıklıyor Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi'nin Basın açıklaması var Yeni akitte yayınlanan habere Haberi Tekzip ediyorlar Yeni akitte uluslararası Siyonizm cephesinde yer aldıklarını açıkça eylemcilere maske dağıtıyorlar koordinasyon sağlıyorlar yasa dışı eylemlerin içinde yer aldılar şeklinde Uluslararası Örgütü'nü suçlayan bir haber çıkmış onu yalanlıyorlar Türkiye Psikiyatri Derneği'nin bir açıklaması var bütün hükümete uyarı basın açıklaması var ve Hükümetler adil şekilde yönetmeyi vaat ettikleri insanların taleplerini tıpkı biz psikiyatristler gibi dinlemeli dertlerini anlamaya çalışmalıdır. Kendisine yükselen itirazları biber gazları ve tazikli sularla bastıramaz kendi vatandaşlarına ölümcü şekillerde saldıramaz diyorlar. Gündem Çocuk Derneği'nin bir açıklaması var. Çocukların kendilerini ifade etme haklarını kullandıkları her yerde polis şiddetiyle karşılaştığını bildirmiş Gündem Çocuk Derneği. Ankara'da Gezi Gezi Parkı'na destek eylemlerinde 46 çocuğun gözaltına alındığını açıklamıştı dün itibariyle. Evet, Baro Başkanlığı'ndan da yapılan bir açıklamada Türkiye Baro şöyle yani çeşitli şiddet olayları kolluk güçlerinin ve diğer hak ihlalleri sebebiyle mağdur olan yurttaşların ve meslektaşlarının e, ulaşan bilgileri ellerindeki belgelerle beraber adli ve idari başvurulara ayrıca da uluslararası hem ulusal hem de uluslararası düzeyde girişimlere esas olmak üzere belli iletişim adreslerine acilen gönderilmesini istiyorlar bu da baro başkanlığından yapılan bir şey. Biraz önce sözünü ettiğimiz mesaj alınmıştır sözünü Cumhurbaşkanı'nın FAS'ta bulunduğu yurt dışı gerisinde FAS'ta değerlendiren Başbakan Erdoğan mesaj alınmıştırın içerisinde ne var bunu bilemem şeklinde konuşmuş ve ayrıca da birkaç gün içinde olayların ...normale... E, ...döneceği yolunda... ...bir açıklama yapmış. Bundan da... E, ...bahsedeceğiz herhalde. Bir e, şey var... ...İstanbul'da Gezi Parkı... ...eylemcilerine polisin sert müdahalesini... ...protesto için Ankara'daki gösterilerde... ...ağır yaralanan etem Sarı Sülüğün... ...polis kurşunuyla vurulmuş olabileceğini... ...gösteren kayıtlar ortaya çıkmış... Bundan da bahsedebiliriz fırsat bulursak. Dün itibariyle her yerde protesto gösterileri vardı ama Ankara Kızılay ve İstanbul Gümüş Suyu civarında çatışmalar görüldü büyük ölçüde. Diğer yerlerde yer yer gerginlik olsa da büyük çatışmalara rastlanmamıştı. Ama dün Kızılay'da özellikle Ankara Kızılay'da polisin oldukça sert bir müdahalesinden bahsediliyor. İşte İstanbul'da evet, Gümüşü'nün Gözlerden filan BDP milletvekili Ertuğrul Kürkçü Eylemlere yönelik polis saldırısını Meclise taşımış orantısız güç Kullanan polislere soruşturma açılıp Açılmadığını soruyor NTV önünde bir Protesto var onu da e, Maslak'taki merkezi çevresinde binlerce kişilik bir gösteri var ve NTV'nin de ya da NTV'nin gösteri canlı ya, yayınlaması var bir de NTV'den istifa var fotoğrafçı Mehmet Turgut görsel medyada eylemlerin yer almamasını eylemlerin yer almamasını protesto ederek NTV'de yayınlanan programına son vermiş. Zaman Gazetesi Anadolu Ajansı'yla yollarını ayırdı diye bir haber var. Anadolu Ajansı'na sert eleştiriler gelmiş. Genel yayın Müdürü'nden ayrılıyoruz. Ona da bakabiliriz. Dış basında da, uluslararası basında da Erdoğan'ın meydan okuduğu, haberi var. Gazete, önemli gazetelerin ve kanalların hepsi birinci sayfalarında ya da ilk sırada haberlere yer vermişler. Onu da fırsat bulabilirsek kısaca bir özetleme fırsatı yani daha doğrusu bulmaya çalışacağız. Fırsatını diyelim. Evet. Şöyle bir durum var. Yani, bu Türkiye ile ilgili. Bu Türkiye ile şey. alakalı durum. Türkiye ile alakalı duruma ufak bir ekleme de yapayım. Belki tartışamayız ileride. Türkiye'de bunlar tartışılırken Gezi Parkı e, eylemi tartışılırken Meclis tıkır tıkır çalışıyor e, Milli Park, Orman ve Su Havzalarının imara açan kanun tasarısı Yarın meclise geliyor Yani Belgrad Ormanı ve Manyas Gölü bile İmara açılmasına Gölünün bile imara açılmasına izin veren 113 sivil toplum Örgütünün tarihi hata diye tepki Gösterdiği Tabiat Kanunu tasarısı Tüm itirazlara rağmen gündeme Alınmış durumda bu Milliyet gazetesinden Gülümhan Gülten'in haberi. Tasarı yarın ve perşembe günü, ve perşembe günü konuşulması bekleniyormuş. E, tasarı yasalaşırsa kıyılar ve ormanlar başta olmak üzere tüm doğal alanlara e, imar yapılabilecekmiş. Tüm doğal alanlar imara açılabilecekmiş. Avrupa Birliği tasarı için endişe verici demişti. E, böyle bir durum var. Yani gazetecisi de orada gidiyor partilerin toplantılarını da Gezi Parkı'nda bu konuya ilişkin bu kanunla ilgili toplantılarını Gezi Parkı'nda yapmalarına yolunda da talepler geliyordu. Mesela evet. Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi'nden böyle bir talep gel gelmişti. Evet, mesaj alındı diyorsa Cumhurbaşkanımız galiba bu mesajı da bunun içinde beraber okuyacaktır. Ee, bu Gezi Parkı'nda Taksim Gezi Parkı'nda yapılan şey şu anda Manyas Gölü'nden Belgrad Ormanı'na kadar birçok yerde yapılmaya başlayacakmış. Bunun uyarısında yapalım. Zaten yapıyorduk. Açık gazetede ve açık e, radyoda. Yarın ve Perşembe günü görüşülecekmiş bu e, yasa tasarısı da. Torba ile beraber Cumhurbaşkanı önüne gelecek galiba. Evet. Bir de e, şey olarak gene bu Gezi Parkı ...olayları ve eylemleriyle ilginç... ...yani Türkiye'nin... ...oturup hop kalktı ...tarihinin gördüğü... ...belki en büyük gösterilerinin... ...halk ayaklanmasının... ...ortaya çıktığı... ...günlerde... ...bunu kapsamaya çalışıyoruz... ...çok sayıda da dinleyicilerimizden ve... ...dostlarımızdan da... ...sayısız... ...bilgi... ...mesaj geliyor... Fakat en ilginç olan şeylerden birisi bazı gazetelerde bu, bu konuda da yabancı bir siyasi operasyon yapıldığı haberleri de olması. Özellikle iki gazete dikkatimizi çekiyor. Bunların üzerinde de kısmen durma fırsatı bulabiliriz belki. Yeni Şafak meydanda yabancı var diye Gezi Parkı için başlatılan gösterilerin yabancı parmağıyla provokasyona dönüştüğü istihbarat raporlarına yansıdı diye çok büyük haberler çıkarıyorlar. Flaşlı haberde evet. E, ve bunların işte camilerde e, sığınan camilerin e, revire çevrilmiş ol, olan camilerde e, bira içme e, gibi <gülüyor> haberler e, Yeni şefan mesela özellikle İlk e, e, internet sayfasının manşetinde yer alıyor. 28 Şubat'taki gibi vazife çıkarttıkları işte e, hem iş, işçi hem işveren kuruluşlarının sendikaların ve kuruluşların. Hem de e, çeşitli böyle provokatif yabancı ülke için çalıştığı belirlenen gösterici yüzünü açınca elinde taşla kameraya yakalandı gibi haberler yapıyorlar. Ve oradan hedef gösteriyorlar evet, aslında. Evet Star gazetesinde de provokatöre Silivri desteği manşeti var mesela bugün. Ve e, Taksim olayları Silivri önlerinde yeşeren Ergenekon kuşatmasının devamıdır şeklinde aşırı uçların organize ettiği eylemler olduğunu söylüyor. Yani e, olayların organize içeriden dışarıdan bağlantıları olduğunu söylüyor. Yani gerek e, e, Başbakan Erdoğan'ın gerekse de onun yakınında yer aldığı söylenen evet. e, gazetelerin bilinen diyelim gazetelerin böylesine bir e, provokatif ...söylem içinde olmaları... ...dikkati çekiyor yani... Evet, ya özellikle Yeni Şafak'ın yaptığı tamamen provokasyon... Ee, ...şöyle deniyor... ...hedef Miraç Gecesi Sokak Savaşı'ymış... ...o şekilde... şey ...gelişmeden bahsediyor... dışı grupların yerenki Miraç Gecesi'nde... ...bir sokakları atışa vermeye hazırlandı... ...tespit edilmiş... Evet öyle gidiyor. Yani bunlara da ne kadar zaman ayırabiliriz bilmiyorum ama can, dünkü Abi yeni orası. şafakta Cumhuriyet Halk Partisi'nden tehlikeli oyunlar başlığıyla bir haber vardı. Fazlı Şahan imzalı ve e, ne duruyorsunuz sokağa çıkın dediklerini ve Cumhuriyet Halk Partisi ve İşçi Partisi'nin Taksim eylemlerini yaymak için büyük tahrike başvurduklarını söylüyorlar. Ayrıca buna e, destek veren e, iş çevrelerinin de Kuvvetle eleştirildiği yarı haber, yarı yorum şeyler çıkıyor. Mesela iş adamı Hüsnü Özyeğin'e ait, Özyeğin Üniversitesi bildiri yayınlayarak Taksim eylemlerine destek verdi. Bu haberin başlığında Özyeğin'den kaosa destek vardı. Dün de e, gene dünkü manşetinde e, Yeni Şafak Gazetesi'nin reklam şantajı evet. adı altında... Uluslararası reklam planlama ajanslarının Türkiye temsilcilerinin verdikleri ilanları durdurdukları olaylar başlar başlamaz ve siyasi operasyon görüntüsü verdiklerini evet. ilk kez bu çapta olduğunu söylüyorlar. Ayrıca güle elene yıkım e, o, yapıldığını, evet. yasa dışı örgütlerin sahnede olduğunu, başörtülü insanlara saldırıldığını, cami Yalan. içinde e, şey içildiğini bira içildiğini, İçiliğini, ayakkabılarla girildiğini gösteren fotoğraflarla vardı. Oraya açmak zorunda mı yoksa girmek durumunda kalmış olduklarını bilmiyoruz. Yani Kırılmış, tahrip edilen polis aracında hatıra fotoğrafı çektirdiklerini söyleyen gösteren fotoğraflara yer veriliyor. Yani böyle bir genel Hava şey var. Var. Fakat yabancı var denilme. Yeni Şafak Gazetesi'nin gayet provokatif manşetindeki yabancının kim olduğu dünkü manşete baktığınız zaman gayet belli oluyor. Reklam şantajı, uluslararası reklam planlama ajanslarından bahsediyor. Yeni Şafak Gazetesi reklam alamadıkları galiba, yani benim görüşünce reklam alamadıkları ajanslara yabancı olarak nitelendirip alanlarda olduğunu da zannediyor gibi duruyor. Böyle provokatif açıklamalar var. Yeni Şafak Gazetesi'nden açıkçası ben bu kadar yanlı bir... E, Tutum beklemezdim. Hadi Star gazetesinden bahsediyoruz. Star sürekli el değiştiriyor. Yani bunu bir yor, yor, şey yorumlamamız Fakat... herhangi bir yorum yapma durumunda değiliz. Henüz aa, aa. şeyi ortaya koymalıyız sadece. Yani böyle bir eğilim var. Yani açıkça görülüyor ki göstericilerin içine sızarak kalabalıkları şiddete yönlendirenleri tek tek tespit eden emniyet birimleri olayların Türkiye geneline sıçramasında bin kadar provokatörün görev aldığını belirledi diye bir kaynak. ya yani kaynak belirtmiyor. Bunu herhalde emniyetten aldıkları iki imzalı bir şey. Cihat Arpacık'la fazla Şahan'ın şeyleri. Yani ve devam ettirmiş bugünkü nüshasında da reklam şantajı diyor. İdeolojik ambargo. Başbakanla da konuşmuşlar. Millet sandıkta cevap verir demiş. Başbakanın eleştirdiği Twitter'dan ne farkı var ki şu anda Yeni Şafak Gazetesi'nin? İkisinde de kaynak yok. Yeni Şafak Gazetesi üze, üstelik yazılı olarak çıkan, basılı olarak çıkan bir gazete. Yani bu haberleri okuyup da insanları bir şekilde e, böyle provokasyona dair bir şeylerden bahsetmek de tedirgin edici olsa gerek diye düşünüyorum ben. Yani zaman. zaten başbakanın da giderken e, 50 e, ...harekete geçirmemize yol açmasınlar gibi bir söz etmişti. Orada da bir üstü örtülü tehdit olduğu söyleniyor. Şimdi tabii Star Gazetesi'nde de benzer bir durum var. Bu sefer de bugünkü büyük manşet provokatöre silivri desteği var. Gezi Parkı eylemiyle başlayan ancak provokatif olaylara dönüşen gösterilere dikkat çekici destek Ergenekon sanıklarından geldi. Taksim olayları Sivri önlerinde yeşeren Ergenekon kuşatmasının devamıdır diyor. Yani böyle bir çizgi bir yandan uluslararası bir yandan ulusal bir yandan da ulusal bir provokasyon olduğu söyleniyor. Bu geniş Şafak ve Star gazetesinin manşetlerinde. Evet, diğer böyle dünkü zaman gazetesinde de aslında benzer bir şey vardı. Çevre duyarlılığı yakıp yıkmaya dönüştü şeklinde ge Gezi Parka eylemlerinin amacından uzaklaştığını belirten çevreci örgütler ve sivil toplum kuruluşları vatandaşları sağduyuya davet etti diye bir haber vardı. Bu uluslararası af örgütünün açıklamaları çok giyice olsun. Demek ki o gazetede yeni vakit mi? Evet, yeni akit yeni sürekli akit. bu hareketleri Gazetesi... yapan sürekli şey bu tip davranışları yapan bir gazeteden bahsediyoruz. Ona da karşıda işte böyle bir şey gelmiş. Durum, açıklama gelmiş durumda. Onun da bir parçası olarak görmemiz mümkün. Evet Cumhurbaşkanı mesaj alınmıştır demiş ama galiba Zaman Gazetesi almış mesajı ve biraz daha dünkü manşetinden yumuşatılmış bir manşette çıkmış zaten ikisini ayırt etmek gerekiyor yani yeni şefak ve zaman gazetinin star gazetelerinin tabiriyle zaman gazetesininki aynı değil yani tekrar bakacak fırsatımız herhalde olmayacaktır ama bu bu konunun üzerinde önemli eğilmekte yarar var çünkü çok tehlikeli işler bunlar tehlikeli yorumlar kaynağı belli değil ...emniyetten mi, istihbarattan mı, milli istihbarat teşkilatından mı, nereden Sadece oldu? Sadece insanları tedirgin etmeye ve provoket etmeye yaran başlıklar ve haberler bunlar... ...Yeni Şafak ve Star Gazetesi'nin yaptıkları böyle Şimdi bir durum ara var. İsterseniz, vermeden evet, iki dakikamız var. Dünyadaki olaylara geçelim o zaman da. Dün sözünü ettiğimiz bir uyarı vardı... Almanya'da Orta Avrupa'da sel, Seller bir felaket Boyutuna doğru gitmekte Almanya'da Baviera Türingen ve Zaksın eyaletlerinde Birçok kentte felaket Alarmı verilmiş sel binlerce Kişiyi etkilemiş ve Eyaletlere tam destek sözü Var hükümetten ama bu daha Tabi gene başlangıç Olarak nitelendirilebilir Aynı zamanda ...şeyden de... ...Çek Cumhuriyeti'nden de... ...çok ciddi... ...sel haberleri var ve bütün... ...barajların kapakları açılmak zorunda... ...kalmış... ...gönüllüler çalışıyorlar... ...kum torbaları... ...koyarak etrafa fakat... ...orada da felce uğramış... ...durumda binlerce kişi evlerinden... ...ayrı kalmak zorunda kalmış... ...ve en az sekiz kişinin... ...öldüğünden bahsediliyor... Hmm. Çek Cumhuriyetinde ve 10 küsür yıldan beri en büyük sel felaketine uğramış Avusturya'da iki ölü var, iki kişi daha kayıp ve Almanya, Slovakya, Macaristan ve Polonya'da da çok büyük sel haberleri geliyor. Münihre ve Hanover R gibi iki büyük Reassurance şirketinin hisseleri %2,5 düşüşe uğramış Bir de böyle bir durum var Bir kere sular çekildikten sonra Çok büyük şeyler gelecek Çünkü tazminat talepleri Geleceğinden korkuluyor Bu, bu da Bu şekilde gelişen Dün uyarısı yapılmış olan Haberler arasındaydı Bradley Manning davasının da başladığını belirtelim... ...çok önemli bir temel ifade özgürlüğü... ...şeffaf toplum ve benzeri temel özgürlükler açısından... ...son derece önemli bir dava... ...ve büyük bir gösteride yapılmış Manning'i... ...23 yaşındaki eski çavuşu desteklemek üzere hapishanenin Ford Mead Demerland'de e, mahkeme orada oluyor. Onun dışında göstericiler e, yer almış. Guantanamo'daki e, mahpuslarda açlık krepleri de devam ediyor. Çok ağır bir durum var orada. E, askeri doktorlara açık bir mektup yazmışlar ve e, sizin 13 imzalı bir mektupta bunun parçası olmayın zorla zorla besleme gibi korkunç olayların parçası olmayın demişler yüzden fazla tutukluya oradaki mahpusa zorla besleme yapılıyor 166 mahpustan 100'ü en az 36'sı pardon zorla besleniyor Oklahoma'da büyük ve hortum var pardon ve orada da en az 13 kişinin öldüğü e, haberi var daha 11 gün önce de 24 kişi ölmüştü yakın bir zamanda ayrıca orman yangınları başlamış Kaliforniya'da tekrardan ve New Mexico'da kuraklıkla beraber ve bunun e, zararının o da Amerikan tarihinin gördüğü en büyük fırtına, hortum olan Sandy'den daha büyük bir zarara yol açacağı kuraklık devam etmekte çünkü ve 200 milyar dolarlık bir zarar ziyana yol açacağı belirtiliyor. Halbuki Sandy için yaklaşık 70 ile 100 milyar dolara kadar bir hesap çıkarılmıştı. En büyük şeye. Böyle bir durum var. Ve bir de Çin'den çok korkunç bir şey haberi var. Kaza, yangın haberi var. 120 civarında insan ölmüş bir e, tavuk işleme çiftliği. Ne demekse bu tavuk fabrikasında Tabii, bu tavuk fabrikası, evet. işlenmiş tavukluların en büyük ihracatçılarından biri. Büyük bir yangın çıkmış ve 120 civarında insan ölmüş bir başka gösteride Etiyopya'da olmuş binlerce kişi gösteri Addis Ababa'da başkentte pek az ender rastlanan bir şey ve tutuklanan muhalefet liderlerinin serbest bırakılmasını istiyorlarmış ve anayasaya saygı mitingi bu da ilginç bir şey nükleer karşıtı gösterilerde Tokyo'da Japonya'da çok sayıda gösteri var bir de en az 9 kişinin öldüğü bir intihar bombası haberi var Doğu Afga Afganistan'ın doğusunda bir askeri konvoya yapılan bir saldırıda Afgan öğrenciler ve Amerikan askerleri de en az 2 Amerikan askerinin de ölüler arasında olduğu en az 6 öğrencinin de Afgan öğrencinin de öldüğü haberi var işte böyle. Açık, Açık gazete. gazete. Something in the Air havada bir şeyler var Thunderclap Club Newman grubundan dinlediğimiz Something in the Air adlı parçayı dinledik Dinlediğimiz parçaydı bu James ya da Jimmy McCullough grubun elemanlarından 4 Haziran 1953'te doğmuştu Tam 60. yıl dönümü kendisinin e, fakat çok e, erken bir tarihte 1979'da hayata veda etmiş olan bir müzisyenden bahsediyoruz. Sonra da bir e, günaydın demiş olduk bu şekilde. Açık radyo burası. 94.9 saat 8.41. E, bu şeyle ilgili olayları, Gezi Parkı ile ilgili gelişmeleri, yorumları saat 10'dan itibaren de yarım saat boyunca daha devam ettireceğiz. Gezi eylemlerinin dünyanın dört bir tarafında büyük yankılar uyandırarak devam ettiğini, hatta bir Amerika Birleşik Devletleri'nde bir radyonun Move On e, diye çok büyük bir grup var ya Başkan Obama ya da seçim kampanyasında destek olan evet. 1 milyonun üzerinde üyesi olduğu Ersilhan Grup'la beraber çalışan bir radyonun da e, Türkiye'deki olaylar üzerine merak edip e, Naçılane Ben Deniz'le yapmış olduğu bir saatlik bir haber programı vardı dün. Yani bir saatlik bir söyleşi ayıracak kadar önemsiyorlar ve tarihi günler yaşandığını, bir dönüşüm yaşandığını belirtiyorlardı. Karşılıklı olarak bu konuda şey yaptık. Şimdi e, e, önemli bir dönüm noktası içinde olduğumuz konusunda hiç tereddüt yok. Yani gezi eylemlerinin e, Avrupa'da ve Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Orta Doğu'da da basında çok ayrıntılı yer aldığını söylemeliyiz. Fransa'da mesela liberasyon bahar havası ...var diye başlık atmış... ...Independent gazetesi... ...Taksim'in Arap Baharı'ndan... ...farklı olduğunu belirtiyor... ...New York Times'da da var... ...çok sayıda haber... ...dün de vardı... ...bugün de ver, vereceğiz size... ...evet ama başbakan kabul etmiyor galiba... ...sizin bahsettiğiniz önemliliği... ...eylemler için tencere tava hep aynı... ...hava değerlendirmesi yapmış aklı Selim aklı Selim hakim e, Aklı Selim hakim eceğiz Evet olaylar bir iki güne kadar biter diyor ve yüzde50'sini zor tutuyorum Evet o çok önemli bir, bazı açıklamalarda bulunuyor Evet içeriksel olarak ciddi bir e, tehdit de vermiş yani şu konuda e, ısrarlı olduğu görünüyor kendisi yüzde50 Zor tutuyorum diyor yani şu anda bizim evlerinde zorla tuttuğumuz yüzde elli var onlara aman sakin olun diyoruz diye üstü örtülü çok önemli bir tehdit getirmiş olayların arkasında aşırı uçlar ve Cumhuriyet Halk Partisi zihniyeti var diyor bu sözleri Ankara ve İzmir'in Gezi Parkı ile ne alakası var evet. demesi benim vatandaşlarım yönlendiriliyor. Topçu kışlası tarihe sahip çıkmaktır diye ısrarlı bir tavır sergilemiş. Bu son derece vahim bir başka gerçekliğe işaret ediyor bence. Yani şimdi şöyle bir şey var. İzmir'in ve Ankara'nın Gezi Parkı ile ne alakası var dediği anda mesela kendisinin Suriye'deki Esad zulmüyle ne alakası var Ankara'nın sorusunu sormak. Bir yana sadece bu Gezi Parkı ile ilgili olarak dünyanın dört bir tarafından işte biraz önce söylediğim bir Amerikan Washington'dan yayın yapan, başkentten yayın yapan bir radyonun bizzat bizi bulup bir şekilde bir saatlik bir mülakat yapmasında ne alakası varsa o alakası var tabi. Artık dünyanın çok önemli bir küreselleşme içinde olduğunu e, bilmesi lazım ve bütün dünya Arap Baharı denen olayın Tunus'tan başlayıp bir tek insanın kendisine Muhammed Buazizi adlı bir manavın. Kendini yakmasıyla beraber başlayan olaylar, olarla, onur meselesi olarak başlayan olaylar, haysiyet meselesi olarak başlayan olaylar. Bütün dünyada milyonlarca insanı sardı yani Irak'a... E, İşgal öncesinde bir milyon insan aynı günde sokağa çıktı. Ne alakası varsa Irak'la ne ilgisi var Amerikan insanlarının ya da halklarının ya da Türkiye'deki tezkere yürüyüşünü geçirmeye kalkmıştı o tarihte. E, yeni hükümeti e, Erdoğan'ın hatırlıyoruz. Yani bu bağlantı dolayısıyla benim vatandaşlarım yönlendiriliyor deyince tam bir komplo işte teorisine yer veriyor ki bu çok tehlikeli bir dinsel eğilim Psikiyatrlar Derneği'nin açıklamasına tekrar dönebiliriz ama şöyle bir şey var sekizinci gün bugün e, sivil direniş bir avuç insanın ağaçları korumakla ilgili çadırlarında yatmak ve hayat tarzlarını korumakla ilgili parkı korumakla ilgili bir talebinin birden bire e, yüz binlerce kişinin Ayağa kalkmasına ta, Tencere tavaları çalarak e, insanların e, Sokakları doldurmasına Ve günlerce süren e, Eylemlerden sonra e, İstanbul'da Bir kişinin öldüğü 1485 kişinin yaralandığı Ankara'da 15'i ağır 414 yaralının olduğu İzmir'de 420 kişinin Hastanelik olduğu yani 3000'e yakın Yaralı bir ölü olan bir durumda bir inanılmaz bir tepki gösteriyor. Ve üstelik de ilk defa Erdoğan'la da demokrasi sadece seçim değildir diye bir çıkış yapmış dün Gül. Erdoğan da Fas'tan ona yanıt veriyor. Halkın iradesi sandıkta tecelli eder diyor. Tam bir ve çok ciddi bir bölünmeden... Ee, bahsetmek mümkün bunun son derece tehlikeli bir tarafı var tabi iç savaş niteliği olabilir ee, ve e, şöyle... ufak, ufak bir düzeltme yapayım ee, biraz önceki verdiğim haberi bu milli parklar imarı açılıyor haberini Milliyet Gazetesi olarak aktarmıştım Gülümhan Gülten'in haberini Vatan Gazetesi olacaktı şundan ötürü tekrardan geri dönmeliyim Elex'inimi duydum bu haberi yani sadece gezi parkında yaşananlar bu yasanın geçmesiyle beraber Ankara'da da, İzmir'de de, e, Tunceli'de de, aynı zaman Dersim'de de, e, Hakkari'de de yaşanmış olacak ve aynı olaylar tekrar insanların başına gelmiş Kayseri'de olacak bu şekilde. Her bakırdi, yani her tarafta. Bütün e, olmayan herhangi bir yer yok ki önce e, 70 kişiyle başlayan, yani 70 kişi bile olmayan, 7 kişiyle başlayan evet. bir hareket. Sonra 700 bin kişi, milyonun üstündeki e, yani 1 milyon 700 bin kişiye toplam yani bütün hepsi sayılırsa sokağa çıkanların ve protesto edenlerin sayısı herhalde bir 3 milyonu filan buluyordur Türkiye'de bu 8 bin evet, içinde. Kesinlikle. Yani şüphe var mı? bu? E, yani bundan etkilenmemiş herhangi bir şekilde sokakta yürürken e, pencerelerde, yollarda bundan etkilenmemiş, bu protestoyu duymamış hiç kimse olmayabilir mi ve bütün bunları işte uluslararası af örgütü gibi işimize müdahale ediyorlar yabancı güçler. Kökü dışarıda. Bu çok eski bir teranedir ve tekrar bunun gündeme gelmesi son derece sağlıksız bence. Muazzane bir komplo teorileri şeyini eee dile getiriyor. Evet. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili ve başbakanın yakınlarından olduğu bilinen Yalçın Akdoğan da yaşananları 28 Şubat sürecine benzetmiş ve Cumhurbaşkanlığı seçimine dönük bir sokak provası yapıldığını söylemiş. Evet. Yani bu da bir başka komplo teorisi. E, kusura bakmasın amiyane tabir kullanacağım diyor kendisi. Dinleyiciler de kusura bakmasın biz de o tabiri bu şekilde tekrarlamış olacağız. Yalış noktanın tabirini. Tayyip Erdoğan'ı kimseye yedirtmeyiz. Yüzyılda çıkan bir liderdir demiş kendisi. Ama e, durum e, de her başbakan istifayı tadacaktır diye yazan Sevan Nişenyan'ın da söylediği gibi çok kritik bir <gülüyor> çizgiye doğru Gidiyor. Evet Başbakan Gül'ün mesajı da aslında bunun bir diğer göstergesiydi. Daha doğrusu mesaj alınmıştır mesajı da bir diğer göstergesiydi. Demokrasi seçimden ibaret değildir demişti Abdullah Gül. Ve vakit kaybetmeden protestoları bir an önce iktidar çağrısında bulunmuştu. Fakat Başbakan Erdoğan Fas ziyareti sırasında konuşmuş ve e, nasıl bir mesaj alınmıştır benim haberim yok demiş evet yani bu arada Kemal Kılıçdaroğlu da Cumhuriyet Halk Partisi ana muhalefet partisi lideri de yarım saatliğine bir görüşme yapmak üzere Çankaya'ya Gül'le görüşmeye çıkmış ve Gül'ün açıklamasını çok olumlu buldum o çağrıyı başbakan yapmalıydı boşluğu Cumhurbaşkanı doldurdu demiş saat 18'de köşke çıkmış ve yarım saat görüşmüşler Mesaj alındı sözü de demokrasi sadece seçim demek değildir. İyi niyetli mesajlar alındı. Günü geldiğinde gereği yapılacaktır diye konuşmuş evet. Abdullah Gül. İlk defa Abdullah Gül'le Başbakanla Cumhurbaşkanı arasındaki farklı bakış açıları ilk defa bu kadar net olarak dinlendirilmiş oluyor ki ta Fas'tan da cevap vermek yetiştirmek zorunda kalmak, kalması. Yani kendini bu zorunlulukta hissetmesi de Ayrı bir ilginçlik Taşıyor e, Taşıyor gerçekten evet, Ayrıca bugün Abdullah Gül Bülent Arınç'la da görüşecekmiş Vekaleten e, Başbakanlık e, Koltuğunda oturan kişi olan Bülent Arınç'la Görüşecekmiş Bunda detayları gün içerisinde gelecek Amerika Birleşik Devletleri'nden yapılan yeni bir açıklama var e, Dışişleri Bakanı Kerry ee, polisin aşırı güç kullanımına dair haberlerden kaygılıyız demiş. Tam iktidar gösterilerini, tam iktidarın gösterileceğini umuyoruz ifadesini kullanmış. Ee, Beyaz Saray sözcüsü Kerni de e, protestocuların çoğunluğunun barışçıl ve vatandaş olduklarına inandıklarını ifade etmişler. Burada evet, da bir ayrım var sanırım. Var. Bir başka önemli şey de e, birkaç çağrıdan daha bahsetmekte mümkün. Fethullah Gülen de Gezi protestosu ile ilgili olarak polise şiddeti azaltma çağrısında bulunmuş. Zulme zulümle karşılık vermemek önemli bir kaide olduğu gibi bir esas da şefkattir. Haksız yere yumruk vuran müminin kulağını çekmek şefkatin ayrı derinliğidir demiş. Yumruk atanın kulağını çek şeklinde bir Uyarı da oradan gelmiş. Bir ilginç şey de, yani Kılıçdaroğlu dün köşte Gül'le görüştükten sonra göstericilere kamu malına zarar vermeyin çağrısı yapmış. %50'yi zor zapt ediyoruz açıklaması için de Erdoğan'ın bu diktatörlerin söylemidir demiş. Gerçekten de tarihte bu tarz söylemleri bazı diktatörlerden e, Duymuş olduğumuzu Ben Deniz'de Naçizane hatırladığımı Söyleyebilirim e, Bu Haberde Gülümhan Gülten imzalı haberde Vatan Gazetesi'ndeki Gerçekten önemli yani Belgrad Ormanı Ve Manyas Gölü'nün dahi imara açılmasına izin veren Ve tarihi hata Diye nitelendirilen 113 ayrı Sivil toplum kuruluşu tarafından tabiat kanun tasarısı dün gündeme alınmış yani tam e, gezi parkı bir parkla ilgili bütün toplum ayağa kalkmış tarihinde görülmemiş boyutlarda bir çalkantıya tanık olurken tencere tavalar bir yanda e, milli parkların da dahil olduğu orman ve su havzalarını imara açan yani betonlaşmaya ve gezegenin e, bütün sonunu getirmeye açan bir kanun tasarısının da yarın meclise geliyor olması bu toz toprak gaz bulutları ve kıyamet arasında doğrusu ilginç Avrupa Birliği'nin de yani kıyılar ve ormanlar başta olmak üzere bütün doğal olan alanların imara açılabilmesi ihtimali konusunda Avrupa Birliği de endişe verici demişti bunu da okuyabiliriz yani hangisi Gelişmelerden daha endişe verici, bilemiyorum ama kendisine çapulcu denmesini kabul etmeyen sanatçılardan Zeki Demirkubuz da ben çapulcuyum sinemayı bırakıyorum demiş başbakanın söylemine karşı bu tepkileri ve bildirileri ve haber ve yorumların bir kısmını daha saat onla on buçuk arasında tekrar ele almak üzere şimdi Deniz Gidici ekoloji hareketleri gündemi programımızda deniz gedikle yeniden konuşuyoruz gezi park'ına Yunanistan'dan nasıl bir destek var benzer mücadeleler onu konuşacak ne alakası var diye soruyordu ya başbakan şimdi biraz da onu konuşma imkanı bulacağız ekoloji hareketleri gündemi Çevre ve Ekoloji Hareket Avukatları tarafından hazırlanıyor. Günaydın Deniz Hanım. Günaydın Merhaba. Günaydınlar. Nasılsınız? İyiyim. Teşekkürler. Bol bol selamım var herkese. Ee, buyurun e, Yunanistan'dan e, konuşuyoruz, değil mi? Evet ben şu anda Atina dayım Ama Yunanistan'ın genelinden selam getirdim <gülüyor> ee, Ama bunlara geçmeden önce Ufak bir çağrım olacak CHV ee, üyelerimizden CHV ekoloji hareketi avukatları üyelerimizden ee, Ali Arif Canlı'nın Duruşması bugün ee, Bir ceza davası ve e, Bergama'daki altın madeni Direnişine Muhalefet ettiği için yargılanıyor arkadaşımız ee, Eğer duruşmasına Katılmak isteyen olursa İzmir Barosu'ndan gerekli bilgilere ulaşabilir. Nerede oluyor duruşma? İzmir'de. İzmir'de, evet. İzmir'de. Ee, arkadaşlarımız eğer destek olmak isterlerse e, İzmir Barosu'nun iletişime geçebilirler. Ee, evet, ben aslında Gezi Parkı'ndan bahsetmek istiyorum. Türkiye'deki arkadaşlarımız haydi meşguller bu bütün bu işlerle. Ee, direnişlerde gözaltına alınan arkadaşlarla Gezi Parkı'nın akıbetiyle ilgili olan olaylarda. Aslında e, vurgulanması gereken üç tane şey var. Birincisi evet parkın yıkılışı. Yani bu bir çevre katliamıdır. Ama tabii ki 3. köprü için veya havalimanı için yapılan katliamların yanında biraz devede kulak kalan bir katliamdır. Ama yine de şehrin merkezinde oluşuyor. Ve bütün bu bardağı taşıran son damlanın. Yani sizin de bahsettiğiniz o geçen imal meclisin e, gündemine alınan ee, İmara açan yaşalar... ve benzeri e, şeylerle... ...bunun bağlantısını... ...kurmak gerekiyor diye düşünüyorum. Evet. Ee, i̇kinci nokta... ...bunun bir AVM yapılması... ...için oluyor olması. Dolayısıyla burada... ...doğanın sermayeye mal edilmesine yönelik bir tepki de var. Üçüncü noktada tabii ki çok ağır... ...polis ve devlet şiddeti. Yani devlet şiddeti diyorum çünkü... ...hala aynı minvalde kanunlar konuşuluyor. Devletin söylemi hala aynı haşinlikte... ...devam ediyor... E, bütün bunlar aslında Yunanistan'da da çok fazla yankı buldu. E, öncelikle ilk günden itibaren... ...geçtiğimiz hafta da bahsettiğimiz... ...başta Navarino Parkı olmak üzere... ...Egzerya Meydan'daki park... ...buradaki diğer işgal parkları... ...Patissya'daki park... E, ...bütün bunlarda parkı direnişini destekliyoruz. E, pankartları asıldı. E, onun dışında işgalevi olan e, Yunanistan'ın meşhur Atina'nın Lilla Malyas'la dağınışma konseri vardı cumartesi günü. E, o konserde çağrılar hep Türkiye'den yanaydı. Yani konserin arasında iki grup arasında devamlı gizi Parkı direnişi için bir destek çağrısı yapıldı. E, 28 yıldır sahne almayan e, yıllanmış bir grup olan Anti aynı şekilde e, Gezi Parkı'ndaki direnişçilerine bütün desteklerini ilettiler. Ee, onun dışında işgal tiyatrolarından çok ciddi destek var. Ee, Empros işgal tiyatrosu yine bir işgal evinde e, kendi özgür oyunlarını oynayan bir grup arkadaş. Ee, aynı şekilde Sineli işgal evinden çok fazla destek var. Ee, onun dışında selanikten destek var. Ee, palk takımı taraftarları hatta otobüs kiralayıp İstanbul'a gelme niyetlerini belirtmişler. Ee, Proog'un aktif haşist e, kitlesinden çok ciddi bir destek olduğunu söyleyebiliriz. E, dün burada bir eylem yapıldı. E, bütün Türkiye'nin birleşenlerin olduğu hatta Kürt coğrafyasından e, Irak, Kürdistan'ı Türkiye Kürt coğrafyasından da destek alınarak yapılan bir eylem. E, buradaki sosyalist dediğimiz diyebileceğimiz Siriza'nın da desteklediği ama onun dışında bir sürü anarşist grubun, anti-otoriter grubun ve e, bireysel olarak insanların destek verdiği bir eylem yapıldı e, elçilik önünde. Ve orada bütün bu başta polis şiddeti olmak üzere Türkiye'de ifade özgürlüğünün nasıl kısıtlandığı, e, barışçılık protestonun nasıl çığırından çıktığı, bütün bunlardan bahsedildi. Aslında şöyle demek gerekiyor, e, Yunanistan ben bu kadar tahmin etmiyordum. Benim tahmin ettiğimden çok daha yakından izliyor Türkiye'yi ve aslında olandan tane haberdarlar. Şunu da belirtmek lazım. Buradaki e, milliyetçi medya işte Kemalistler ayaklandığı şeklinde bir e, yansı yansımına girişiyor diyebiliriz. E, onun da çeşitli şekillerde yalanlandığını görüyoruz. Yani orada gerçekten herhangi bir parti güdünün bir halkın bu harekete ...başlattığı ve devam ettirdiği... ...ve bunun bunu da... Kurması. işte gerek mahalle... ...meclisleriyle olsun gerek çeşitli... ...diğer yollarla olsun bunu koruduğu... E, ...burada da bilmiyor... ...ve söyleniyor. Evet. Genel olarak bunu söyleyebilirim. Evet yani bu çok... ...aslında anlamlı oldu... ...bağlantı açısından... ...bağlama oturtmak açısından anlamlı oldu... ...bu Yunanistan'dan çeşitli... ...şehir ve kesimlerden gelen... Gezi Parkı eylemcilerine ve Türkiye'deki bütün bu başkaldıranlara verilen desteği belirtmeniz. Çünkü Başbakan'ın son bir sözünü okumuştuk. Bilmiyorum o sırada siz telefon bağlantısı kurulmuş muydu, duymuş muydunuz ama bunu kavramamakta direndiğini gösteren çok önemli bir, kaygı verici bir sözü vardı Başbakan'ın. O da ee, ne alakası var İzmir ve Ankara'daki evet. göstericilerin e, şeyle diyor. Yani bağlantıyı kurmuyor. Atina Selanik'ten geçtim. İzmir ve Ankara'daki de e, katılımlarım bile bir alakası gezi parkıyla alakası olmadığını düşünüyor ki oldukça e, enteresan olmuş. E, hatta yani hala üç beş ağaç ve e, CHP ergene konuşudur diye de çalışma iradesini gözlemledim ben son günlerde. Evet. Son derece yanlış, son olarak bir dipnot söyleyeyim. Buradaki bütün anarşist gruplar e, şöyle bir açıklama yaptı ki bence çok umut vericiydi. Biz uzaktan desteklemiyoruz, bizim sergilediğimiz komşuyla bayanışma değil. E, biz bu işin zat öznesiyiz dediler. Çünkü e, bizim de altın bademlerimizle bütün köylerimiz biliyor Enerji santralleri uğruna sermaye bütün doğayı harcıyor ve bütün bu suyun, toprağın, doğanın çeşitli deneyimliklerinin metalaşma sürecinde aslında ulusal sınırların hiçbir anlamı yok. Biz de aynı sermaye katliamının, sermayenin doğa üstünde yaptığı kıymanın öznesiyiz. Biz de bundan muzdaribiz. Aynı şekilde biz de bütün bu devlet şiddetinden, polis şiddetinden muzdaribiz. Dolayısıyla aslında biz desteklemiyoruz. Aynen bizim sorunlarımızı dile getiriyorlar. Biz de onlarla birlikteyiz çağrısı yapıldı. Yani hariçten evet. değil ama tam da içinden bir çağrı yapıldı. O bence çok anlamlıydı. Evet. Çok teşekkürler Deniz Gedik. Ben çok teşekkür Zaten ediyorum size. İyi yayınlar, görüşmek üzere. Ekoloji hareketleri gündeme Çevre ve ekoloji hareketi avukatları tarafından hazırlanıyor. Açık gazte. Ahmet İnselli Ufuk Turu. Günaydın Ahmet. Günaydın. Hoş geldiniz. Geldim. Bugün canım. canlı yayında olmak o da ayrı bir keyif veriyor. Seni arada Türkiye'de yakalayıp üstelik de açık radyo stüdyolarına sokmak iyi oldu. Evet akşam komşu geldiniz bana dolayısıyla. Evet, komşu geldim akşamda e, NTV'de bir kısmını seyrediyordum. Şey pardon. Siyenn Türk'te. Evet. Ee, evet bu haysiyet ayaklanması.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 Bir siyaset tarzına, bir siyaset yapma tarzına e, karşı o tarzın kendi onurunu zedelediğini, aşağıladığını, tahkir ettiğini e, başbakanın daha rahat anlayacağı bir <gülüyor> dilden konuşursak tahkir ettiğini, tezif evet. ettiğini e, inanan, bunu hisseden,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 ya yani hayatına direkt bir müdahale fiziki müdahalede Çocuğun ağzına biber sürmek, sürmek gibi bir yani şey. Yani çocuğun ağzına niçin biber O acısın ve eziyet çekmek için değil. <gülüyor> bunun yanlış olduğunu öğrensin diye çekersiniz, sürersiniz, değil mi? Bu tam öyle de baş öğretmen tabii ama bunun ötesine de geçtiğini düşündüren şeyler de oldu son zamanlarda. Yani dinin emrettiği içinde işte için iman dedim de ya bu. Etsin tam de, iman artık evet. laikliği de zor, tabii ama işte zorlanıyor.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 devleti yönetme rejimidir. Vesayet budur vasi. Tayyip Erdoğan'ın vasisi yok. Tayyip Erdoğan kendisi mutlak hükümdar. Dolayısıyla şimdi vesayet rejimi yok. Şimdi bir mutlak hükümdarlık rejimi var. Evet ve bu dış basında da Dolayısıyla da e, hükümrana e, karşı uluslararası basında da görülmeye başlamış. Evet yani ülk, ülk, karşı var, şeye karşı bu bir hükümdar rejimi demeyeyim. Bu mutlak tahakküm rejimi. Evet. Mutlak tahakküm rejimi olduğu için de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 ee, doğrudan dolayı mesela devlete dayandırarak istihbaratı İsrail'e dayandırıyorlar hı. bir kısmı Suriye'ye dayandırmaya çalışıyor evet, hatta İran'a dayandırmaya çalışan evet. var bu tabi tehlikeli bir şey. bakın bence e, birincisi Tayyip Erdoğan'ın gerçeklik algısı e, gerçeklikle olan algısı kopmadıysa ki koptu e, kanaatindeyim e, ikincisi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 davranan refleksleri hala orada olan bir muhalefetin daha fazla ön plana çıkmasını belki arzuluyor olabilir ama şunu olabilir bu ve bu kendisi açısından belki de şey bir gerçekçi bir taktiktir ama bunu Türkiye toplumunun huzur ve güvenini tehdit altına alarak istikrarı bütünüyle bozarak dolayısıyla yıllardır kendisinin ee, övünerek söylediği huzur ve güveni getirmiş bir başbakan olarak değil huzursuzluk ve güvensizlik üzerine iktidarını sürdürmeyi ee, karar vermiş bir kişi olarak artık damgalanacaktır. Kırılma noktası geri dönülmez biçimde kırılma noktası 31 Mayıs'taki kırılma noktası artık başbakanın miadı dolmuş ...olduğunun ortaya çıkmasıdır. Eski evet. rejimin gözüyle, eski rejimin sözüyle, eski rejimin tabularıyla, eski rejimin bakışıyla, e, eski rejimin kodlarıyla bakıyor. Nedir eski rejimin kodları? Toplumda bir muhalefet olduğunda, sokağa döküldüğünde insanlar onları anarşist olarak tanınmamaktı. Evet. E, e, toplumda bir... E, muhalefet olduğunda bunu yabancıların Düşman güçlerin elleri, Arkasında ellerini olarak tanımlamaktı evet, Kökü, yani, dış, e, kökü e, dışarıda e, olduğunu söylemekti Yeni kuşak bilmez ama biz çok iyi hatırladık Şöyle bir durum vardı Yani Ön plana çıktığı söylenen bu gruplara rağmen e, Halen bir kürsü yok Gezi Parkı'nda yani kürsüden... Hayır kürsü yok yani cumhuriyet mitingi değil, değil bunlar evet, Oralarda Alparslan Işıklılar bilmem neler yok Hiçbir şeyi konuşturmuyorlar evet, Konuda başkanı evet. Bekir Ağırdır ile konuşurken e, Hafta sonu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 eski rejimi temsil ediyor artık. Evet. Tayyip iyi, Erdoğan eski de. rejimi temsil evet. ediyor. Ve eski kar... rejimin dilini konuşuyor. Ve karşısındakini de eski muhalefet olarak görüyor. Onun için de. zaten yani karşıydı yani görüş eski rejimi temsil ediyor ve karşısındaki eski rejimi insul, unsurlarının olmasından ancak huzur duyuyor. Çünkü onlarla ya, sürdürdüğü Mantık mücadeleyi evet. biliyor. Evet. Yenisini bilmiyor çünkü artık Türkiye'de evet. avdet eden başka bir nesil var. Başka bir siyaset tarzı var, başka bir toplum tarzı var. 1980'lerin Türkiye sosyolojisi 2003'te değil ve belki Tayyip Erdoğan'a şunu söyleyebiliriz. Bu da bir tarihin bir cilvesidir. İleri ileri demokrasiyi getirdiğini iddia ediyordu. İleri demokraside toplumlar böyle davranırlar. Evet. Ve onda gödürü Burada bir tek son bir nokta var sormak istediğim. Yani pek çok şey var da bu bu bağlamda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 yiyorlar gazı yiyorlar gazı gözleri kan çanağına dönmüş vaziyette olsun. Sıvıları da sürmüşler yüzlerine acısı azalsın diye. Dönüyorlardı ama öyle bir kararlılık vardı evet. ki gözlerinde biraz sonra açılıp tekrar ön safa döneceğini görüyordunuz. Yani bunlar yani bu... bir kazanmış olmanın güveni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 Topçu Kışlas'ın içine asker de koyacak olsalar, okul da yapacak olsalar, hastane de yapacak olsalar, <gülüyor> e, müze de yapacak olsalar, e, otel de yapacak olsalar, e, de yapacak olsalar, e, de yapacak olsalar e, iptal edilmesidir. Artık o projenin iptal edilmesi. Park olarak kalmasın. Şimdilik park, park olarak kalmalıdır. Evet. İleride belki başka şey yapılır. Konuşur, karar verir evet. İstanbul'da. İkincisi, e, bu şiddetin sorumluları kimlerse onların görevden alınmasıdır. Bu cezasız kaldığı sürece yeni şiddet olaylarına.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 Ahmet İnsel Ufuk Turu Açık Gazete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 Günaydın Güven Bey e, Günaydın Ömer Bey Merhaba Güven Bey, günaydın e, Can, günaydınlar Nereden konuşuyoruz? Türkiye'de e, misiniz? E, ben Berlin'deyim Berlin'de hala, hala. E, iki, gün, i̇ki gün mü oldu? Cumartesiydi galiba değil mi? Bağlanıp. E, Cumartesiydi evet. Zaman, Berlin'den Canlı bağlantıyla Berlin'deki desteği Binlerce kişinin katıldığı bir desteği Belirtmiştiniz, evet e, O günden bugüne de Yine ilginç şeyler oldu e, dijital medya konuşacaktık fakat e, gündem değişti. Dijital Gerçi dijital medyada da tabii konuşulacak şeyler var. Sosyal medya e, Türkiye'yi salladı büyük ölçüde buna e, değinmek lazım. Bir de üstelik tabii e, to, toplumun baş belasıdır gibi son derece ilginç bir yorum da getirdi bizzat Başbakan Erdoğan bu konuda. E, evet bu da bir şeye işaret ediyor herhalde. Evet yani bütün e, toplumların top... baş belasıdır dedi üstü <gülüyor> <işte. gülüyor> evet twitter bir bela var evet e, demişti evet bela bir şeye bela sahiden e, kimin başına bela olduğu kimin bunu bir bela olduğu gibi bela gibi gördüğü düşünülürse aslında sosyal medyanın önemi daha da ortaya çıkıyor benim ben en son e, salı günü geçen hafta bugün İstanbul'daydım ee, Gezi'deki ilk olayların olduğu ilk gündü hı hı. Ee, Hatta e, kardeşim Altu ile beraber e, açık radyoda bir program kaydı yaptıktan sonra Taksim'e çıktık oralara bir baktık ne var ne, ne yok falan diye Kimse yoktu dağılmıştı yani e, küçük bir protesto eden grup gündüz vakti e, polisler vardı e, filan asayiş Berkemal gibi gözüküyordu ve bir gün sonra daha sonra 2-3-4 gün sonra olacakları kimsenin e, kestirebildiğini o zamandan sanmıyorum. Ben kesinlikle kestiremedim. E, fakat şu açık gözüküyor e, sosyal medya özellikle Twitter olmasaydı bu tür bir örgütlenme herhalde olamazdı. Evet şüphesiz ondan çok rahatsızlık duyduğu da best belli zaten başbakanın açıkça da söyledi zaten bunu haber türk'te yaptı konuşmadı evet siz az önce Ahmet'in ile konuşurken başbakanın ruhi durumuyla ilgili de bir takım değerlendirmelerde bulundunuz. Ben de e, belki dijital medya e, konusunda daha söyleyecek, dijital dünya konusunda daha doğrusu, söyleyecek şeylerimiz e, var. Fakat e, onu en azından bir hafta erteleyip, evet, e, kibir sendromu diye bir sendromdan e, bahsedeyim diye düşündüm. Evet, ben de birazcık azıcık hazırlıkta yaptım. E, kibir tamam. sendromu. Şimdi, fakat izininizle aslında şuradan başlayayım diye düşünüyorum Yani e, uzakta idim fakat sosyal medya sayesinde bir hayli e, neredeyse dakikası dakikasına e, birkaç gece boyunca takip edebildim e, ne olup ne bittiğini son dört beş günde. Bir iki küçük gözlemle başlayayım istiyorum Bir tanesi Şimdi hiç beklenmedik bir şey oldu Ve hepimiz aslında hazırlıksız yakalandık Yani iktidar da hazır, hazırlıksız yakalandı Fakat bu eylemin içinde yer alan insanlar da hazırlıksızdı Kimse bunları önceden düşünmüş, taşınmış Şöyle bir durumda ne yaparız falan diye plan program yapmış değildi Dolayısıyla son derece spontane bir şekilde gelişti her şey ee, bu e, spontane gelişmenin içinde bence sınıfı geçenler oldu ve sınıfta kalanlar oldu. Ve bu çok e, sosyal medyanın aynasında çok açık seçik bir şekilde yansıdı bunlar. Ee, ona değinmek isterim. Sınıfı geçenler e, ana akım medyaya nazaran e, gerçekten... Ee, güvenilir bilgi kaynağı olarak başvurabileceğimiz e, birkaç tane radyo bir tanesi açık radyodur her şeyin e, başında gelen e, işte gece geç saatlerde bile canlı yayında ne ne bittiğini aktarmaya çalıştı e, canın e, annesini bile duyduk e, bir muhabir <gülüyor> olarak rapor verirken evet, evet. E, bize evet Boğaziçi Üniversitesi Radyosu'nu da aslında burada anmak istiyorum. Onlar da e, evet. gece boyunca nerede e, polis barakatı var, hangi evlere sığınılabilir, e, nerede e, tıbbi yardım alınabilir bunların e, bilgisini verdiler. E, sosyal medya herhalde yani e, sınıfı geçenlerden bir başkası. Şimdi biliyorsunuz ünlü 70'lerdeki şarkıdan, devrim televizyondan naklen yayınlanmıyor ama e, bizim ülkemizdeki isyan Twitter'dan naklen yayınlandı. E, sahiden naklen yayınlanmış gibi oldu. Yani an be an görüntülerle dahil olmak üzere, bilgi akışı. E, bu hiç rastlanmamış, benim hayatımda hiç rastlamadığım bir e, ...ve çok etkileyiciydi taraftan. Evet bu noktada ufak bir parantez açıp bir şey söyleyeyim. Yani El Cezire televizyonunda da Mısır'daki Tahrir Meydanı'ndaki mübareğin gidişini an be an görme imkanını bulmuştuk. O da çok son derece heyecan verici bir şeydi. Ben burada programları yapıp eve koşup kapanıp ekranın başına seyrederken ona tanık oldum. Burada da ilginç bir şey oldu. Tam dönüm noktası olan yani meydanından polisin çekilip hem meydanı hem de gezi parkını insanlara terki eylemcilere terk ettiği an biz canlı yayındaydık Hayko Bağdat'la konuşuyorduk. Evet. Oradan naklediyordu ve birdenbire polisin çekildiğini o çok heyecanlı anı hatta bir iki hamle de yapıp polisin geri bırakmamak için yaptığı hamleleri de anlattı ve ondan sonra birden bire bir onun deyimiyle 1 milyon insana yakın insan doldu oralara. Onu da evet. can tarihi bir andı yani. Ee, evet, e, ben de e, o sırada radyo başındaydım, e, bilgisayar başındaydım <gülüyor> e, sayeden öyle tarihi bir andı. E, yani sınıfı geçenler e, bağımsız medya, e, sosyal medya. Bunun yanında uluslararası dayanışmaya da aslında değinmek istiyorum. Hı hı. Çok hızlı bir şekilde sahiden örgütlendi. Cuma günü Avrupa'nın çeşitli yerlerinde vardı birkaç e, protesto yürüyüşü filan. Fakat cumartesi günü e, bir sürü yerde yani belki 20 yerde Amerika'nın çeşitli şehirlerinde, Avrupa'nın çeşitli şehirlerinde ve gayet iyi örgütlenmiş, hazırlıklı işte Berlin'deki protesto yürüyüşünün içinde vardım ben. Binlerce insan bir taraftan güle oynuyor fakat öbür taraftan dertlerini çok efektif bir şekilde dile getiren pankartlarla yürüdüler. Berlin'deki yürüyüş iki saate aşkın sürdü. Twitter üstünden de dünyanın ünlü filmlerinin... Film yapımcılarından, şarkıcılarına kadar bir sürü insan destek verdi. Evet. Türkiye'de ne olduğuna bittiğini çok yakından takip ettiler. Twitter'ın kurucusu da dahil bu isimden. Tweet, evet, Twitter'ın kurucusu da dahil. Yani e, hani hayli bir zamandır bekliyoruz dünyanın bütün çalışanları birleşecek mi <gülüyor> falan diye e, onu bilmiyorum ama dünyanın bütün Twitter taşları birleşmiş gibi oldu. Böyle bir ortak, enternasyonel bir platform oluşturdu sosyal medya. Onu da aslında önemli buluyorum. Daha önce bu tür bir, bu hızla bir uluslararası dayanışmanın dile gelmesi mümkün olmuyordu. İşte belki Arap Baharı'nda falan tahmin ederim olmuştur. Evet. Ama bizim ülkemiz için bir ilk. Ee, bunlar bence sınıfı geçenler, sınıfta kalanlar da tabi oldu. Yani işte bir kere iktidar aslında e, nasıl yönettiği bir, bir kriz yönetimi açısından bakarsak bile e, sınıfta kaldı. Buna e, şimdi yeniden değineceğim. Fakat ana akım mediyi e, e, mutlaka anmak lazım. E, siz de aslında defalarca konuştunuz. Yani en e, şeyin e, Sokaktaki e, işlerin Olan bitenin haber değeri Kazandığı anda işte e, penguenlerin Hayatıyla ilgili bir belgesel Falan gösteriliyordu ben de baktım Akın medyaya e, Ve bir takım gazeteciler Yani bir kısmı Yanlış e, okudular Bunlar da hep aslında e, Olan biteni e, Bu anın sıcaklığı içinde Sosyal medyadan bildirdiler Mesela bir tanesi ee, ya buna Türk baharı falan Türkiye baharı ya da e, diyorsunuz ama e, bundan Türkiye baharı olmaz olsa olsa karnı bahar olur e, diye kendince e, eskili, eskili bir şey e, çok söyledi bu <gülüyor> e, saçları çok jöleli falan bir bey vardır o e, bir başkası e, <gülüyor> e, mesela e, işte e, Kala kala Kemalistlere e, parkları e, müdafaa etmek kaldı falan e, dedi. E, bir başkası biliyorsunuz başbakanı hemen getirtti karşısına oturttu. Apar topar gün içinde hiç olmayacak e, bir, bir formatla e, ne olup ne bittiğinin e, bir şekilde işte gerekçelendirilmesine e, çanak tutmuş oldu falan. Yani bunlar bana sorarsanız... E, Otur sıfır şeklinde sınıfta kalanlar. E, e, tabii buna emniyet müdürü, vali, içişleri bakanı yani e, bir şekilde aslında e, bu işin bu kadar uzamasını ve karşısındaki kitlenin bu kadar e, birbirine kenetlenmesinde e, iktidar sağlamış oldu. E, biz her zamanki yöntemlerimizle emniyet güçlerini bu insanların üstüne süreriz. Ee, işte Allah verdi demeden e, gazı suyu basarız bunların belini kırarız diye düşündüler. Ertesi gün de öyle düşündüler. Ertesi gün de öyle düşündüler. Fakat her gün daha büyük bir ve daha kararlı bir kitleyle e, karşılaştılar. E, böyle ilginç bir şey oldu yani e, sonuç itibariyle. E, şimdi e, bir de iktidarın algı yönetimi konusuna aslında değinmek istiyorum. Yani son 10 yıldır baktığımız zaman... ...ben aslında bu iktidarın insan işletmeciliği... ...ya da insan kaynakları yönetimi ve algı yönetimi konusunda... ...çok ustaca ve çok başarılı işler yaptığını düşünüyorum. <gülüyor> evet. Bu doğruya işler yaptığını göstermiyor. Aslında çoğu zaman bence... E, ahlaksızca ya da kurnazca ince siyasi hesaplar içinde olan sinsice filan da işler yapıyorlar. Fakat efektif işler yapmayı beceriyorlardı. E, e, e, nasıl kurnazca ya da sinsice? işte yarısı ortada olan ama yarısı karanlıkta olan bir takım gündemler e, ortaya çıkıyor. Ee, bir takım projelere kapalı kapılar arkasında karar veriliyor. Daha sonra e, bir kısmına biz de e, mesela genel olarak bu siyasetle, iktidarın siyasi görüşüyle uyuşmayan insanlar da e, ortak ediliyoruz ya da ortak olup olmamak konusunda karar vermek durumunda kalıyoruz. Fakat e, bu projeler bize sorularak kullanılıyor. E, tarılmış ya da bizim ortak olarak gözüktüğümüz projeler hiçbir zaman e, olmuyor e, bu e, bir sürü şeyde Bence böyle oldu yani e, referanduma giden anayasa değişikliğinde de aslında böyle oldu e, akıl adamlar durumunda da böyle oldu bu tür şeylerde e, iktidar e, bizleri bir ortak gibi görmedi. Ee, ama belki kendi amacına ulaşmak için kullanılacak bir e, araç gibi gördü. Bu tabii e, projede ortak olunacak bir şey varsa e, buna illa karşı çıkmayı gerektirmiyor. Fakat e, ne şekilde projelerin kotarıldığını ve yapıldığını daha sonra da e, işlerine yaramaz hale geldiğimizde... E, ortak edilmiş projeye insanların e, çok e, rahatlıkla bir kenara atılabildiği e, görülürse çok efektif bir şekilde insan işletmeciliğini kendi çıkarlarını uygun şekilde e, yaptığını görebiliriz bu iktidarın. Fakat bu son olayda bunu beceremediler. Hatta e, yüzlerine gözlerine bulaştırdılar. Niye acaba aslında diye belki düşünmek lazım. E, daha önceki ...efektiflikleriyle aslında bu Gezi Parkı konusunda da bence tereyağından kıl çeker gibi belki e, bu işin içinden çıkabilirlerdi. Zaten bir taraftan çıkmaya çalışıyorlardı. Yani biliyorsunuz mesela emek sineması konusunda e, sürekli canım biz emeği yıkmayacağız, yalnızca yukarı taşa, kata taşıyacağız diye bir söylem vardı bu söylem yüzünden bir sürü aslında emek sinemasının işte bayağı yıkılıyor olmasına karşı çıkması gereken insan bile e, orası zaten aslında iş yapmıyordu mezbeleydi bak yukarı kata taşıyacaklarmış o kadar da kötü değil belki iyi bir şey olur e, filan gibi bir e, yanılgıya düştü halbuki e, emek sinemasının yukarı taşınmasından kastedilen aslında işte oraya bir alışveriş merkezi konacak. İçine de bütün alışveriş merkezlerindeki gibi bir sinema kompleksi e, kondurulacak. O sinema salonlarından bir tanesinin içine de işte e, emek sinemasından bir süs. yemek e, sinemasından bir birkaç süs konacak. Bu da emek sineması yukarı taşınmış olacak. E, sözde e, alakası yok tabii yemek sinemasının yukarı taşınmasıyla. Gezi'de de hatırlarsınız uzun süre mesela belediye başkanı burada AVM olmayacak, yalnızca bir kültür merkezi olacak. Böyle bir kültür merkezine ihtiyacımız var. Kim istemez böyle güzel bir kültür merkezi olsun filan dedi. Birtakım yüreklere su serpti gibi oldu. Fakat bu şeyi, bu yarısını karanlıkta tuttukları, yarısını ancak ortaya çıkarttıkları siyasi kurnaz ince hesaplarla yürüttükleri yön Den vazgeçtiler. Son birkaç haftada işte başbakan kendisi dedi. Orada tabii ki alışveriş merkezi olacak. Rezidans da yapacağız. Ee, evet yaparız, yak yık yıkarız yaparız. En iyisini biz yaparız. Biz karar verdik. O Şunlar bunlar diye konuşarak üstelik çok e, biçimsiz bir e, üslup kullanarak Orada şu bu birkaç gösteri yapacak diye bırakacak değiliz... dedi. Ondan sonra da ipin ucu kaçtı zaten. Çapucular, evet. şey kaymak tabakalar, marginallar vesaire. Marjinaller. Çok, evet. Ee, şimdi daha önceki aslında şeyine baktığımız zaman iktidarın uygulamalarına pek uyuşmayan bir şey. Yani daha ...yumuşak ve daha kurnaz bir şekilde belki bu gezi işini bir süre daha götürebilirlerdi. Buna bir anlamda başbakanın açık sözlülüğü diyeceğim. Aslında bir taraftan öyle açık sözlülüğü sahiden sebep oldu. Fakat bu tabii karşısındakini tamamıyla kale almayan... Ve işte biz buna böyle karar verdik siz çatlasanız da patlasanız da biz bunu böyle yapacağız şeklinde son derece dayatmacı bir e, doğası olan e, bir üslup. Bunun yüzünden aslında bir parça da olaylar bu kadar patlar verdi ve insanlar yeter artık buraddesine e, gelmiş olduklarını evet, bas dediler yani. E, e, yani hepimiz Aslında bir taraftan belki o meydanlara çıktığımız zaman fark ettik ki Evet e, sahiden e, 70 ve 60 bile e, senelerdir bu söylem altında yaşıyor olmak bu, bu noktada e, sosyoloji Aslında psikolojiyle temas ediyor Bence e, yani şuna bakılabilir yani e, başbakan aslında etrafında neyi nasıl söylemesini gerektiğini nasıl söylemesi gerektiğini kendisine sürekli olarak e, söyleyen e, danışmanlarıyla her an çevrili aslında kendisi de neyi nasıl söylediği zaman ne etki e, yapacağının farkında olan o açıdan e, siyasi zekası olan bir kişi buna rağmen e, işte, böyle şeyin yangının üstüne e, benzin dökmekte e, bir sakınca görmedi. Bunu fark etmedi büyük ihtimalle bunun nereye varacağını. E, aslında olan bitenden sonra da e, ne olup ne bittiğini fark etti mi? Ondan da emin değilim. Bu da ilginç bir soru. Evet, bence de. Yani e, birkaç gün içinde dönecek, döner dönmez de halledeceğini söylemesi de e, hatta bugün yani ve bugünkü ikinci üzerinde durduğumuz lafı da işte İzmir'le Ankara'nın orada da gösteriler yapılınca ne alakası var demesi Gezi Parkı ile ilgili olarak bence gerçeklikten epey uzak ve kopuk olduğunu gösteren şeyler bunlar. Ben eminim iktidarda bir takım insanlar aslında ne olup ne bittiğini ve bu gösterilerin ve kendilerinin karşısına kenetlenmiş bir şekilde çıkan bu büyük kitlenin kararlılığını anlamış ve bunun ne anlama geldiğini'nin farkındalar öyle tahmin ediyorum. Bu, Başbakan ölemediğini dediğiniz gibi pek belli değil. Yani son e, üç günde e, canlı yayında işte üç değişik yerde ben dinledim. E, üçünde de pek farkında değilmiş gibi gözüküyordu. Evet ben de izledim onları. E, şimdi eğer e, David Owen'in e, e, gözlemlerine bakacak olursak <gülüyor> belki e, şöyle bir teşhis koyabiliriz. E, başbakanımız bu hubris sendromu denen şeyden Belki bir parça bir sendromuyla belki karşı karşıya kibir David, sendromu ya yani. kibir sendromu evet türbüsine aslında kibir demek lazım David Owen aslında bu bu teşhisi bir psikiyatri olarak yapmıyor değil de zaten psikiyatri biliyorsunuz İngiltere'nin en kıdemli ve önemli belki e, siyasetçilerinden dışişleri bakanlığı yapmışlığı var e, şimdi de galiba Lord Larcombe evet e, Lord gündü. Owen Lord Owen e, bin, e, 2008 yılında e, bir e, Royal College of Physicians e, yani Kraliyet e, Hekimler e, Kolejinde e, bir konuşma veriyor Hübris sendromu ismi kibir sendromu ve e, kendi politik gözlemlerinden yola çıkarak bir takım politikacılara atfedilecek bir sendrom e, olarak e, kibir sendromu diye bir sendrom öneriyor e, tıp e, dünyasına e, ve son 100 senedeki tarihimize politik tarihimize e, insanlığın politik tarihine bakarsak ee, birkaç siyasetçiyi de bu sendromdan muzdarip görebiliriz diyor. Bunların içinde de Margaret Thatcher'ı George W. Bush'u ve Tony Blair'ı sayıyor. John F. Kennedy'yi de e, saymış ayrıca, Lyndon Johnson'ı Anthony de ünlü e, bu Süveyş kanalı meselesinde kanal İstanbul'dan aklıma geldi. Süveyş kanalı evet. sırasında orayı baskına uğratıp başarısız olan Anthony Eden'in istifası e, istifa eden Anthony Eden'i de katıyor bu e, Evet. E, ve sonunda diyor ki şeyin makalenin e, ben bir e, beyin bilimci değilim sonuç itibariyle beyin bilimcilerin bu tür e, bu kibir sendromu dediğimiz şeyden muzdarip olan insanlar niye bundan muzdarip e, ya da niye bütün politikacılar Kibir sendromundan uzayıp olmuyor da yalnız bir kısmı e, e, kibir sendromuna kapılıyor. Bunu beyin bilimcilerin e, anlatması, bunun mekanizmalarını e, keşfetmesi, bulması lazım. Ben yalnızca böyle bir gözlemde bulunuyorum diyor. Fakat e, daha sonra bir sene sonra 2009 senesinde e, brain isimli bir e, yani beyin isimli bir nöroloji ee, bilimsel yayınında da dergisinde de e, kibir sendromu üstüne bir e, ek bir yazı yayınlıyor ve e, şeyde psikiyatri dünyasında da bir parça kabul görmeye başlayan bir e, sendrom olarak e, yer ediyor gibi mesela geçen sene e, bir e, Hırvatistan'da yayınlanan bir psikiyatri dergisinde yine ee, kibir sendromu e, siyasi psikiyatri e, konusunda yeni bir perspektif açıyor. Başlıklı e, bir psikiyatrin e, Miro Yakovliyeviç isimli bir psikiyatrin e, bir inceleme yazısı var. Herkes aslında aynı şeyi söylüyor. E, diyorlar ki e, insanların e, statü, ünvan ve siyasi güç kibir e, konusundaki e, istekleri e, bazen e, şehvete ulaşacak e, hale gelen istekleri aslında bizim e, düşünüp görebildiğimizden çok daha kat kat daha fazla olabiliyor e, bunun e, psikiyatri dünyasında farkında olmamız ve bir tür narsisistik e, kişilik bozukluğuna doğru e, kayma eğilimi olan siyasetçileri, özellikle e, bir takım dengeler, e, denge unsurları içinde e, bu tür sendromlardan muzdarip olmaktan uzak tutmaya çalışmamız, e, insanlığın geleceği açısından e, yapabileceğimiz en önemli şeylerden bir tanesidir. Filan diyor bu Yakovlev için. E, şey makalesinin en sonundaki şey bu. Evet. Çıkarmamız Güven, ki... Bir de E2-1 sendromuyla ilgili kriterleri de o Brain Dergisi'nde yayınlanan yazıda çıkmış, yayınlanmış galiba. İlginç aslında bazıları. Onlar üzerinde de bir iki kelimeyle durabilir miyiz? Yani kendisini iktidar kanalıyla yüceltme dünyanın kendisine böyle bir mekan olduğunu düşünme gibi bir şey ya da kişisel imajını güçlendirmeye yönelik bir eğilim. Evet, kendinden konuşurken sürekli biz diye bahsetme, kendisiyle temsil ettiğini düşündüğü ulus arasında bir eşleştirme yapma kendisi özdeşleştirme yapma yani biz ki sanki Nemçe kralı Francesco'sun biz ki cihan padişahıyız ee, söylemi galiba tarzı söylemlere <gülüyor> doğru gitme aslında yani belki bir başka programda bir söylem analizi yapmakta da fayda olabilir diyebiliriz Dün mesela e, Reuters ajansından bir gazetecinin sorduğu soruya biraz kızdı başbakan. E, ona cevap verirken de e, şöyle dedi e, yani bu e, halk içinde e, istediği insanların istedikleri ne olmadı ki e, bu tür bir hoşnutsuzluk gösteriyorlar. Ee, bir şey görüyor başbakan ben öyle anlıyorum Burada e, neredeyse bir vefasızlık e, insanlarda Yani işte ben onların babaları gibi ne e, gerekiyorsa onlar için sağlıyorum Hatta onlar için ne iyi ne kötü bunu da bildiğim için onu da regüle ediyorum Yani işte içki içilmesin sigara şöyle olsun vesaire e, yalnızca iyiliklerini istiyorum. Onlar e, bana şükran duracakları yerde böyle sokaklarda e, şeye e, protesto etmeye e, kalkıyorlar. Eğer bu, bu dedikleri gerçekten kendi psikolojisini yansıtıyorsa başbakanın sahiden e, e, durum hakkında e, yani olan biten ve biz tebaasının psikoloji hakkında hiçbir fikri gerçekten yok gibi gözüküyor. Eminim danışmanları kendisine anlatabilecekleri kadar anlatacaklar olan de ama ben o kadar e emin değilim doğrusu. En yakınında bulunan danışmanının kendisine yüzyılda bir gelen bir lider olduğunu ve buna hiçbir şekilde izin verilemeyeceğini yıpratılmasına ...şekilde konuşan... E, ...Yalçın Bey var... ...Erdoğan'ı kimseye yedirmeyiz... ...diyor... E, ...Yani Tayyip Erdoğan'ı kimseye yedirmeyiz... ...ve... E, ...yüzyılda bir gelir... ...diyor... E, ...vallahi öyleyse... ...daha e, meydanlardaki insanlara... ...yapacak iş düşecektir... E, ...gibi gözüküyor... Ben en son bir de Türkiye Psikiyatri Derneği'nin e, hükümete uyarı başlığıyla e, yayınladığı bir e, bir yazı olmuş. Evet. E, ona değineyim. Sosyal medyada bulmak mümkün. E, Diyolar ki bir satır değindik evet. E, e, evet yani hükümetler e, bu son 4-5 günde yaptığı gibi davranmamalı aslında insanların Dertlerini, taleplerini e, dinlemeli, anlamaya çalışmalıdır falan diye bence çok aklı başında bir metin hazırlamışlar. E, peki aslında e, vaktimizi de galiba geçtik belki devam ederiz bu e, evet, bu sendromunda. Doktor da değiliz hiçbirimiz sonuç itibariyle tıp doktoru değiliz ama bazı şeyler o kadar e, açık seçik e, bir şekilde gözüküyor ki 2 ile 2 bir yere koyup bu dört olmuş dememek mümkün olmuyor. Evet demin sözünü ettiğimiz makaledeki makalelerdeki kriterler arasında şey de gözüme çarptı. Şimdi bir daha bakınca yani açık bir şekilde başkalarına başkalarını aşağılama onları küçük görme eğilimi de kriterler arasında yer alıyor bu kibir sendromu. Evet. Daha konuşmuştuk Ahmet'in senle de azıcık zaten. Evet. Peki çok teşekkür ederiz Güven Bey. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Hoşçakalın. Açık Bilinç Güven Güzeldere ile Bilim ve Felsefe Sohbetleri Evet bilim ve felsefe sohbetleri açık bilinç bitti. Şimdi programı açık gazete programını kapatıp kalan 15 dakika gibi bir süre içinde de bu programdan sonra artık başlattığımız bu gezi parkı e, haberler ve yorumlar gibi küçük bir programımız daha var ona geçeceğiz e, ama açık gazeteyi kapatırken de konuya uygun bir parça olduğunu düşündüğümüz bir şey çalıyoruz Bonaparte'dan Leta Semua Devlet Benim geliyor hepinize günaydın günaydın, günaydın. günaydın.